Şimdi bizim Kur'an ve sünnetten öğrendiğimiz meselerden bir tanesi de şudur. İnsan söyledikleriyle imtihan olunur. İddia ettikleriyle imtihan olunur. Bu kranmakta da böyledir. Mesela bakın tarihte bazı insanlar vardı. Bazı grupları sofileri çok ciddi bir şekilde kınadılar. Haklı olmalarına rağmen. İşte siz hocalarınızı put ediniyorsunuz. Siz sadece kendi hocalarınızın kitaplarını okuyorsunuz. Onlardan başka kimsenin kitaplarına bakmıyorsunuz. Gibi söylemleri olan bir zümre vardı Türkiye'de malum zaten. Şimdi bakıyoruz aynı şeylerle kendileri imtihan alınıyorlar. Bizim hocamız ne derse o. Başka birine ihtiyacımız yok. Başka kitaplara da ihtiyacımız yok. Hatta öyle bir hale geldiler ki sanki Kur'an ve sünnet tek elindeymiş gibi o kişi ne dediyse buna tabi oldular. Bunun kaynaklandığı sorunlardan bir tanesi de şudur. Bir insanın etrafında herkes talebe olmuşsa ve kişiye hiç kimse nasihat etmiyorsa bu insanlar sonuçta ne oluyor biliyor musunuz? Tağutu anlata anlata kendileri tağut oluyorlar. Niye? Etrafta bir tane nasihatçı yok. Bir tane bile nasihatçı yok. Hepsi talebe. Ne oluyor? Bu insanlar da Türkiye'de tağutu anlata anlata kendileri tağut oldular farkına varmaksızın. Şimdi itaat öyle bir şeydir ki biz hocalarımıza, alimlere, Müslümanlardan olanlara tabii ki itaat edeceğiz. Ama kayıtsız şartsız mı? Hayır, hayır şartsız değil. Şimdi Rabbimiz Nisa suresinin 59. ayetinde diyor ki: amen, "Ey iman edenler! Allah'a itaat Allah'a itaat edin, hayır şartsız. Resule itaat edin, resule itaat edin, hayır şartsız ve ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin." Şimdi fark ediyoruz, lafz önünde atiyû var. Resul'ün önünde atiyû var ama ulü'l-emri'n önünde atiyû yok. Şimdi ulul emr bazı alimlere göre müştehitlerin kendisi. Bazı alimlere göre gerçekten İslam devletinin başı. İslam devletinin bile başı. Ama bakın başında etiyu yok. Niye? Çünkü Allah ve Resulünden hariç herkese itaat kayıtlı ve şartlıdır. Kimden öğreniyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden öğreniyoruz. Bir hadiste diyor ki ve selam inme taatü fil ma'ruf itaat ma'rufta olandır. tamam yani iyi olandadır la taat li mahluqin fi mahsiyatil khaliq khaliqa olan bir şeyde yani yaratana masiyet olan bir şeyde Allah'a isyan olan bir şeyde mahluka itaat yoktur İster anan olsun, ister baban olsun, ister hocan olsun, ister allame-i cihan olsun, isterse müminlerin ulul emri olsun, Allah'a isyan varsa, Allah'ın diline karşı bir isyan varsa bu insanlara itaat yoktur. Bakın burada kimden bahsediyoruz? Ulul Emir'den bahsediyoruz. Burası yanlışılmasın. Bizdeki algı ne? Bizim hocamıza kimse bir şey diyemez. Hangi konuda bir şey diyemez? Hiçbir konuda hiç kimse bir şey söyleyemez. Allahu Ekber. Ben de şöyle sorarım. Siz Hattab'ın oğlu Ömer'den daha mı hayırlısınız? Bakın şimdi bir rivayet var. Çok meşhurdur ümmetin arasında. İsnatla alakalı problemleri var. Ama ve ben sadece hikmetine binaen söylüyorum. Ömer radiyallahu anhu cemaate soruyor bir hutbede. Ben haktan ayrılırsam ne yaparsınız? Cemaatten biri kalkıyor, sahabeden biri kalkıyor. Diyor ki seni kılıçlarımızla düzeltiriz. Bunu kime söylüyor? İslam devletinin halifesine söylüyor. Khattab'ın oğlu Ömer'e söylüyor. Radiyallahu anhü. Ömer radiyallahu anhü ne diyor? Şimdi düşünün bunu bugün kendisini tevhide nispet eden cemaatlerden bir tanesi hutbede kendi hocasına söylüyor. İlim talebesine söylüyor. Seni kılıçlarımızla düzeltiriz. Ne derler acaba bugünküler? De? Bakın Ömer radıyallahu anhü diyor? Ya Rabbi sana hamdü sena olsun ki şükürler olsun ki ben gaflete düşersem, adaletten ayrılırsam, şeriattan ayrılırsam beni kılıçlarıyla doğurtulacak bir cemaate sahip. Ve gerçekten bu sahabelerin arasında böyle olmuştur. Ömer radıyallahu anhü bir gün yine bir hutbede kalkıyor. Diyor beni işitin ve bana itaat edin. Selman radıyallahu anhü kalkıyor diyor biz seni dinlemiyoruz da sana itaat de etmiyoruz. Ömer radıyallahu anhu çok değişik oluyor. Diyor ey Selma sen niye öyle söyledin? Selma radıyallahu anhu diyor ki biz cihada gittik. Hepimize yarım elbise düştü. Senin üzerinde tam bir elbise görüyoruz. Senin bizden üstünlüğün nedir? Bunu hutbede söylüyor. Bunu İslam devletinin halifesine söylüyor. Ömer radıyallahu anhu oğlu Abdullah'a gösteriyor. Abdullah da diyor ki ey benle ben de beraber geldim cihada. Ben de var mı hediye ettim. Onun için onun üzerinde komple bir elbise var. Selma radiyallahu anhü diyor seni şimdi dinliyoruz ve sana itaat ediyoruz diyor ve oturuyor. Tamam. Yani bunu iyi anlamak lazım. Bu Hattab'ın oğlu Ömer'dir ha. Bu ümmetin zirvesidir. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan sonra Ebubekir Beker radiyallahu sonra bu ümmetin zirvesidir. Allah Resulü ve selam ile nasihat kabul etmiş. Mesela Hudeybiye meselesinde biliyorsunuz sahabeye dediğinde başlarınızı tıraş edin. Sahabe şaşırıyor, tıraş etmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü da ilk defa öyle bir şeyle karşılaşıyor. Çadırın içine gidiyor, Ümmü Selem annemize meseleyi arz ediyor. Ümmü Selem annemiz ona diyor ki sen saçını kes çık, nasihat ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasihat kabul ediyor hanımında. Saçını kesiyor, dışarı çıkıyor sahabenin hepsi birden saçını kesmeye başlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam... Yine aynı şekilde Bedir savaşında Bedir kuyuların meselesinde nasihat kabul ediyor. Selman radıyallahu anhu olması lazım. Hafızan beni iyi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir yeri seçiyor diyor burada duralım. Selman radıyallahu anhu soruyor. Ya Resulullah bu Allah'tan sana gelen bir vahim midir? Yoksa senin kendi iştahadın mıdır? Diyor ki benim kendi iştahadımdır. Diyor ya Resulullah biz şu kuyuların başına geçsek, o kuyulardan bazılarını kurutsak, Sadece bazıları olsa, bizim elimizde olsa, müşrikler de gelse, bize muhtaç olsa daha hayırlı olmaz mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor daha hayırlı olur. Ve Selman radiyallahu anh'un bu kadar nasihatini dinliyor Subhanallah. Nasihat dinleyen peygambere kendisini nispet eden sözde hocalar, sözde ilim talebeleri bugün nasihat kabul etmeyecek duruma gelmişler. Subhanallah. Daha yeni ben bir şey söyledim. Bunlar tağutu anlata anlata kendileri tağutlaştı diye. Bir insan ne zaman tağutlaşır? Allah Subhanahu ve Teala'nın dinine göre, "Kelle diyor Rabbimiz. hayır, kesinlikle innel insan le Şüphesiz ki insan tağutlaşır." Allah Subhanahu ve Teala diyor, "İnsan tağutlaşır ne zaman en ra'a Kendisini müstağni gördükten sonra. Yani ben bana yeterim, ben cemaate de yeterim, herkese yeterim." Dedikten sonra nauz Allah muhafaza buyursun. Bir insan kendisini müstağni gördükten sonra ne o ne yapar? Allah muhafaza tağutlaşır. O zaman herkes ne dediğine çok iyi bir şekilde dikkat edecek. Bizim temel sorunlarımızdan bir tanesi de şu. Sorduğumuzda kendisine tevhid isnat edenlere kardeşim bizim dinimizin kaynağı ne? Kur'an ve sünnet. Hepsi bir ittifak bunu söylüyor, doğru mu? Yalan sen hiçbir zaman dinini Kur'an ve sünnetten öğrenmedin ki. Senin dinin kaynağı Google ve YouTube. Onun için deliller bilinmediğinden dolayı, dini de Kur'an ve sünnetten kimse öğrenmediğinden dolayı hoca ne tarafa kayarsa, ne tarafa ekseni kaydırırsa cemaat aynı. İlla merhime rabbi. Allah Azze ve rahmet ettikleri müstesna arkasından kayıp gidiyorlar. Neuzbillah. Yani maalesef bunu kendimize söylememiz lazım. Bunu da kabul etmemiz lazım. Rabbim bize güzel bir tövbe nasip eylesin. Kapitalist sistemin içinde kala kala biz de kapitalist düşünmeye başladık. Mesele abone sayısı oldu. Kaç tane abonemiz var? Kaç tane insan bizi izliyor? Nereden izliyorlar? İlâ âhir. İlâ âhir. Allah muhafaza. Bundan dolayı bizim ihlasımız azaldı. Şöhret peşine düşer olduk. Namuz Nâuzubillah. Allah muhafaza buyuruz. Yoksa bana şunu anlatın. Bundan bir sene önce mi, bir buçuk sene önce mi tam hatırlamıyorum. Doğuda bazı Müslümanların mescidini basmışlardı. Ben de bu konuyla alakalı konuşmuştum. Hatırlarsınız. Mesela o zaman da silahtan korkanlar bir beyan yapmışlardı. Biz bunlardan beriyiz, bizim bunlarla hiçbir alakamız yok, hiçbir şekilde bir bağlılığımız yok, bizim cemaatimiz şeffaftır, bizim cemaatimiz kendinedir, bunlarla hiçbir şeyimiz yok. Şimdi bu kişiler hakkında bunlar söylenmesine rağmen aynı kişilerin bugün onların ayağına gittiğini görebiliyoruz. Bu neyden dolayı? Bana bunu birazcık biri izah etsin bakalım. Ha, bir de niye ben niye söylüyorum bunu? İmam Ahmed'in söylemiş olduğu bir söze binaen. İmam diyor ki Allah ona rahmet eylesin. İza sakatta ente. Eğer sen susarsan ve sakattu ana. Ben susarsam. Femta ya'arif el cahilu's sahiha O zaman cahil olan kişi, meseleyi bilmeyen kişi doğruyu yanlıştan nasıl ayırt edecek? Herkes susmuş. Herkes üç maymun oynuyor. Bu ümmetin içinde o kadar uzun senelerden beni nasihat eden, ondan sonra ders veren hocalar var değil mi? İlim talebeleri var, abilerimiz var. Niye konuşmuyorlar? Hepsi üç maymun oynuyor. Eğer bir ilim talebesi, kendine ilim talebesi diyorsa, Rabbim bizi hakiki ilim talebelerinden eylesin. Allah rızası için konuşmuyorsa, tevhid için konuşmuyorsa ne için konuşacak? Ben bu meselelere aslında konuşmam gerekmezdi. Bu mürciyelere karşı bu reddiyeler bana düşmemişti. Diğer abiler yapması lazımdı. Neredeler? Yok mesele birazcık sıkıntıya düştükten sonra aman bize kimse karışmasın, aman bize kimse bir şey söylemesin hepsi bu havaya gidiyor. Peygamberler bu davetle mi geldi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize böyle mi gösterdi davetin böyle olacağını? Şimdi bir mesele var onu da söylemek istiyorum. Türkiye'de kendisine ilim talebesi denilen işte hoca denilen insanlar hangi naneyi yerse yersin ne yaparsa yapsın bir şekilde gözler kapatılıyor, hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Peki Allah Subhanahu ve Taala'nın dinine göre ilim talebesi bir günah işlediğinde tövbesi nasıl olması lazım? İlim talebesinin tövbesi kendisiyle Allah arasında mı? Ha şöyle sorayım. Dağda bir yerde bir günah işlemiş, ben bunu kastetmiyorum. Ümmetin içinde olan, ümmetin şahit olduğu günahlarda ilim talebesinin tövbesi nasıl olması lazım? illa tabu ve aslihu ve beyenu. Bak Rabbimiz diyor ki tövbe eden, ıslah eden ve bunu beyan edenler müstesna iki aleyhim. İşte ben bunların tövbesini kabul ederim diyor Allah Subhanahu ve teala. Siyah sibah anlıyoruz ki ilim Tarabileri ile alakalı. Ayetleri hikmetlidir subhanallah. Şimdi ben bir örnek vereyim. Bir tanesi var. Eski senelerde bundan birkaç sene önce malum bir cemaatten dolayı bacılara söylemediklerini bırakmadılar. Tamam, bildiğin propaganda yaptılar yani. Bunlara selam vermeyeceksiniz, evine evinize almayacaksınız, hiçbir şekilde irtibata geçmeyeceksiniz. Sokakta gördüğünüzde öbür tarafa geçeceksiniz. Tamam, işte dul kalmış, kocası inşallah şehit olmuş veyahut esir olan bazar hakkında söyleyenler var. Bir tanesi de bunun başını çekiyordu bu meselenin. Aradan birkaç sene geçti, bir tövbe var mı? Yok. İslah var mı? Yok. Beyan var mı? Yok. Twitter odasına başı çekiyor. Bacılarla alakalı olan meselede. Ben şurayı anlamıyorum. Tamam herkes kendine yakışanı yapar. Kişinin karakterine ne yakışıyorsa onu yapar. Bizimkilerden hiçbir tanesi niye bununla alakalı bir şey söylemedi? Nasıl bir mide var insanlarda ben anlayamıyorum. Sen kah dünya kadar laf söyle. Dünya kadar propaganda yap. Boykot ettir. Ondan sonra git ümmetin parasını müşriklerin çocuklarına yedir. Müslümanların yetimlerine bakma. İşte maslahat adı altında, cemaatin maslahatı adı altında. Ondan sonra belli bir yerden ayrıldıktan sonra sen kah başı çekmeye çalışır. Biz bir tanesinde de çit yok. Bu nedir biliyor musunuz? Bu put edinmektir. Put edinmektir. Eğer lafı konduramıyorsan, halbuki söylemen gerektiğinde, demek ki ne yapmışsın sen? Put edinmişsin kardeşim. Silahtan korkanlar var ya, Silahtan korkanlar, ehven tağutu bu ümmetin içine sokanlar ne zaman tövbe ettiler? Hiçbir zaman zaten tağut olmuşlar. Tövbe edilecek bir durum olduklarını idrak edemiyorlar ki. Ne yaptıysalar doğru. Söylediğiyle imtihana oluyor. Diyor ki kardeşlerim i̇bn Hacer'i peygamber edinmeyin. Neovî'i peygamber edinmeyin. Ne oldu seni mi peygamber edinelim? 1500 sene boyunca ümmetin küfrü üzerinde icma etmiş olduğu muhakeme meselesinde bütün ümmeti bir tarafa bırakalım, ümmetin icmasını bir tarafa bırakalım, seni mi peygamber edinelim? Sen Allah'tan korkmuyor musun? <gülüyor> Şüphesiz ki insan tağutlaşır. Ne zaman? Kendisini müstağni gördüğünde. Mafyacılık oynuyorlar ha. Çok fazla herhalde Allah-u Kurtlar Vadisi izlemişler. Mafyacılık oynuyorlar. Ondan dolayı da insanlar korktuğundan dolayı bir şey söylemiyorlar. Subhanallah. Allahu Ekber. Ondan sonra bir mesele daha var. Onu da söyleyeyim. Diyorlar Arif herkesi tekfir ediyor. Ben herkesi tekfir etmiyorum. Ben müşriklerle kafirleri tekfir ediyorum. Ha, Ama hocaları tekfir ediyor. Bizim dinimizde hoca tekfir edilmez diye bir kayda var mı? Yok. Sen derslerine diyeceksin ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katibi bile mürted oldu. Ondan sonra Tövbe Suresinin 65. ile 66. ayetini okuyacaksın. Diyeceksin ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından, cihattan cihada konuşan mücahidler küfre düştü. Allah Azze ve Celle onlara dedi ki özür dilemeyin siz imanınızdan sonra küfre düştünüz. Bunu söyleyeceksin ama hocana bir laf kondurmayacaksın. Ha, yoksa şunu mu söylüyorsun? Senin hocan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katiplerinden daha hayırlıysa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile cihattan cihada çıkan sahabelerden daha hayırlıysa, onların garantisi yok. Senin hocanın garantisi olduğunu söylüyorsan, iddia ediyorsan o zaman benim zaten sana söyleyecek bir lafım yok. Ama şu dua hakkında, Kur'an'da geçen şu dua hakkında tefekkür et. Rabbena la tuzikulubena ba'de izhedeytene Ey Rabbimiz hidayet olduktan sonra kalplerimizi çevirme. Rabbimiz bu duayı bize öğretiyor öyle değil mi? Niye? Demek ki hidayetten sonra bazı kalpler kayacak ki Allah subhanahu ve teala bu duayı, duayı öğretiyor. Senin hocan derse bak senin hocan derse tağutun tekfiri ikinci plandadır. Bir kişi tağutu tekfir etmeden mümin olur. Mümin olduktan sonra biz ona anlatırız. İşte maide 44 var, şu var, bu var. Ondan sonra kalkıp tavukları tekfir etmese biz onu tekfir ederiz. Senin hocan bunu derse ben senin hocanı tekfir ederim. Senin hocan kalkıp derse Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman hiçbir insanı tekfir etmemiş. قُلْ يَا اَيُّهَا kafirun, De ki ey siz kafirler. Bunu da peygamber dememiş ki Allah söylemiş başındaki kul emri kimeyse artık onu da bir anlatmak lazım. Ben senin hocanı tekfir ederim. Tamam? Senin hocan kalkıp derse bir bedevi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yanına geldi. İşte cehennemden nasıl kurtulurum? Cennete nasıl girerim diye sordu. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam da dedi ki: "La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Ondan sonra namaz, hac, zekat ile ahir." Ha, bak Bedevi de gittikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki söylediğini yaparsa felaha uğraş, ulaşmıştır. Ondan sonra senin hocan kalkıp baksana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekfir demedi, tağutları tekfir et demedi, lat menat uzayı tekfir et demedi derse senin hocan ben senin hocanı tekfir ederim. Eğer sen etmezsen bu meseleler senin için küfür değilse o zaman sen hangi dine tabi olduğunu önce bir araştır. Senin hocanın hangi naneleri yediğini önce bir araştır. Tamam Evet. Ben de şunu söylüyorum. Bu küfürler senin hocanla mevcut ise ben senin hocanı tekfir ederim. Eğer sen de erkek isen senin hocan da erkek ise akidesini açıklasınlar. Madem siz akide üzere birleştiğini iddia ediyorsunuz, bir akide üzere kardeşlik kurduğunuzu iddia ediyorsunuz. Niye kapalı kapılar arkasında akide beyan yapıyorsunuz? Ümmete açıklayın. Ümmet de görsün sizin akidenizin ne olduğunu. Ben şunu da söyleyeyim. Muhakeme meselesi hakkında daha iyi dedim ya. Ümmet icma etmiş. Sen kalkıyorsun 1450 sene sonra ortaya bir şey atıyorsun ki senden önce kimsenin söylemediği bir şey. İbareleri anlamadığından dolayı. Tamam. Ha, Allah Azze ve Celle sana güzel bir tövbe nasip eylesin ama bak ben şunlardan da değilim. Senin arkandan işte bu küfür işliyor, bunun küfürü var, bunun şirki var deyip de senin yüzüne gülenlerden de değilim. Hak neyse aynı o şekilde söylüyoruz. Aynı o şekilde söylüyoruz. Arkada başka, önde başka bunlardan olmaya gerek yok. Bu kalemun gibi renk değiştirmeye de gerek yok. Şu insanlar da Allah subhanahu ve teala'nın önünde hesap veremeyecek. Daha akidesini açıklamayacak kadar cüreti olmayan, yüzü olmayan insanlar için kalkıyorlar. Bunlar için Müslümanların aleyhine giriyorlar. Müslümanların haklarına gidiyor. Müslümanlara fitneci diyorlar. İşte siz hocaları tekfir ediyorsunuz, siz şöyle yapıyorsunuz. Şöyle bir kayde mi var ümmette? Hoca şirk işlesin, küfür işlesin sadece hoca olduğundan dolayı. Oh ne güzel. Gel keyfim gel. Allah için soruyorum. Bu muhakeme meselesinde bu kişi değil de avamdan biri söyleseydi bu insanlar tekfir eder miydi, etmez miydi? Ve o daha yeni söylemiş olduğum sözleri işte taahhütü tekfir ikinci plandadır. Kişi taahhütü tekfir etmeden de Müslüman olabilir. Bunu avamdan biri söylese bunlar onların tekfirinde durur muydu, durmaz mıydı? Durmazlardı. Demek ki sizin derdiniz din değil. Sizin derdiniz akide falan değil. O zaman söyleyin ki kardeşim biz menfaat üzerine birleşmişiz. Biz para yapmak üzerine birleşmişiz. Biz ticaret yapmak için herkese iyi davranıyoruz. O zaman herkes sizin yüzünüzü görsün. Sıkıntı yok. Ondan sonra senin hocan kalkacak, Müslümanlar ere verecek. Bütün mahremlerini açıklayacak. Müslümanların aleyhinde tağuta yardım edecek. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi al gülüm, ver gülüm. Biz bu din üzere değiliz. Ben tekrar söylüyorum eğer bu şeyleri bir avam söyleyip de siz tekfir ediyorsanız ama hocalar söylediğinde tekfir etmiyorsanız siz hocalarınızı put edinmişsiniz. Ve sizin problem sizde demek problem bende değil. Çünkü sen dini anlamışsın kardeşim. Ha, bir tanesi de kalkıyor zırvalıyor. Diyor ki kim kendisini tevhide nispet eden bir hocaya laf söylerse o hoca falan değildir. Allah Allah sen kimsin? Sen mi bu dinde belirliyorsun kimin hoca olduğunu? Din senin tek eline düşmüş. Bu doğu mollarıyla, beyinsiz mollarıyla otura, otura, otura, otura kendisini bir şey zannetmiş. Etrafında habire talebe toplamış. Kimse sana bir şey söyleyemez öyle mi? Allah Allah sen kimsin beyefendi? Nerede bu yetkiyi da sen karar veriyorsun? Hoca kim? Hocanın kim olduğunu artık Kur'an ve sünnet değil beyefendi karar veriyor ha? Allah Allah. Enteresan allah Alem kendisini İslam devletinin halifesi zannediyor. Ki öyle olsa bile daha yeni sahabenin tavrının nasıl olduğunu biz gördük. Bu insanlar fazla kibirden gözlerinin önünü görmüyor. Etraflarında kimseye nasihat edecek pozisyon bırakmadıkları için insanları hep küçük tuttuklarından dolayı, hep geri zekalı tuttuklarından dolayı çok affedersiniz kusuruma bakmayın. İnsanlar artık korkuyor nasihat etmeye. Aman hoca beni herkesin önünde ele verecek mi? Benim aklımda konuşacak mı? İşte hutbede benim ismimi söyleyecek mi? Diye insanlar korkuyor. Tamam. Ondan sonra bir tanesi var. Ümmeti komple satmış. Baştan sona kadar. Kimin ismi var? Kimin ismi yok? Hepsini ele vermiş. Ondan sonra hiçbir şey gibi olmamış gibi gitmiş bir de başkasının kürsüsüne oturmuş. Oh cemaat da hazır. Gel keyfim gel. Hiç kimse de mide yok mu? Sübhanallah. kahı biri demiyor ha. Ya kardeşim sen ne zaman tövbe ettin? Sen ne zaman tövbenle ilan ettin? Sen ne zaman ıslah ettin? Hiçbir şey olmamış gibi. ha, Gel başımıza geç. Allahu Ekber. Tamam. Ben maalesef şunu söylemek zorundayım. Türkiye'de akide üzere bir kardeşlik yok. Menfaat üzere kardeşlikler oluşmuş. İlla ma Rabbi. Allah Azze ve Celle'nin rahmet ettikleri Müslümanlar müstesna. Tabii ki bunlar var elhamdülillah Rabbim onların sayılarını çoğaltsın. Ama Türkiye'deki cemaatler akide üzerine birleşmemiş. Nereden biliyoruz? Hocanın itikadı başka, avamın itikadı başka. Allah Birbirlerinin itikadı tutmuyor. Allahu Ekber. Tamam. İşte bundan dolayı biz de akidenin gereğini yaptığımızdan dolayı şirk dediğimiz bir konuda bu meseleyi işleyene müşrik dediğimizden dolayı küfür dediğimiz bir konuda küfür işleyene kafir dediğimizden dolayı insanların rahatı bozulduğundan dolayı bizim hakkımızda negatif algı oluşturuyorlar. Normalde sen kitabına şirk diyorsun bir meselede e gereğini yapanlara müşrik desene. Onları tekfir etmeyenleri tekfir etsene. Yok ben kimseyle kötü olmayayım ya. Kimseyle kötü olmayayım. Tamam? Ben de şunu diyorum. Eğer yüreğiniz varsa, cüretiniz varsa, Allah'tan korkuyorsanız, hepiniz itikadınızı ortaya katın. O zaman herkes görsün kimin ne olduğunu. Ya düşünsene. Senin üzerinde ilim talebesi olarak 4, 5, 6, 7, 8 seneden beni ithamlar var. İnsanlardan bazıları bu ithamlardan dolayı seni tekfir ediyor. Sen halen hiçbir şey olmamış gibi nasıl yaşayabiliyorsun ya? Nasıl bir açıklama yapmadan yaşayabiliyorsun? Subhanallah ben anlayamıyorum. Gerçekten ben anlayamıyorum. Şimdi ağam neyden dolayı rahatsız? Benim hocam hakkında konuşuyor. Eğer sen erkeksen gitsen hocana nasihat et. Nasihat etmek bana kalmasın. Aa, ama o cürret sende var mı? O cürret? Sende yok. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bazıları da var. Genelde hakkı söylemekle beraber kimseyle kötü olmayayım. Her meselede ortada kalayım. Her meselede ortada kalmaya çalışanların belli bir zamandan sonra dini elinden gidir. Niye? Çünkü vela ve berâ akideye göre uygulanır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor El-Hubbu fillah vel-Bugdu fillah minel iman. Allah için sevmek, Allah için buz etmek imandandır. Kim korkulmaya daha layık? Ben bunu soruyorum. Kendisine ilim talebeleri diyenlere. Kim korkulmaya daha layık? Allah subhanahu ve teala mı? Yoksa Allah'ın yaratmış olduğu aciz kulları mı? Aciz kullardan korkmayın, korkmayın size bir şey yapamazlar. En fazla canınızı alırlar. İman üzere gitseniz inşallah şehit olursunuz. Peki bugün ilmi etme derseniz, hakkı söylemezseniz, Yarın öbür gün kıyamet gününde Allah Subhanahu ve Taala'nın önüne nasıl çıkacaksınız? Bakın ilmi etmedenler hakkında Allah Subhanahu ve Taala diyor ki: "Ve la yukellimuhumullahu yawmal kıyame." Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. "Ve la Onları temize çıkarmayacak. Sen ister misin senin Rabbin seninle konuşmasın? Sen doğruyu bilip de üstünü bile bile örtmen Örtmene rağmen. ister misin sen Rabbin seninle, seninle konuşmasın. Bu pisliklerden dolayı. Kim layıktır korkmaya? Vallahi alemler Rabbi daha layıktır korkmaya. Fela tekşavhum ve akşavuni diyor seninle Rabbin. Onlardan korkmayın. Benden kork. Son bir şey söyleyeceğim inşallah. Şimdi bazıları da vardı. Dedi ki ya işte çıksın da içeriden. Biz gidip nasihat edeceğiz. Söyleyeceğiz meseleyi. Ondan sonra kabul etmese biz tekfir edeceğiz diye muhakeme meselesinde. Niye gitmiyorsunuz? Kabul etmiyor değil mi sizi? Ya sizle konuşmayı bile adam ihtiyaç duymuyor. Gerek yok ya. Subhanallah. Ama işte bu insanlar için dininizle oynamayın. Allah subhanahu ve Taala'nın önünde hesap veremezsiniz. Nauzü billah. Rabbim bizi hakka isabet edenlerden eylesin. Rabbim bize haddimizi bilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mütevazi olduğu gibi mütevazi ilim talebelerinden eylesin. Rabbim canımızı Müslüman olarak alsın, şehit olarak alsın. Bizim itikadımızda, ahlakımızda, akidemizde razı olmadığı en ufak bir şey varsa Rabbim razı olduğuyla değiştirsin. Rabbim burada beraber oturduğumuz gibi cennette de beraber oturmayı nasip eylesin. Allahümme amin ve ahiru en enilhamdülillahi rabbil alemin.